Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız. İyi akşamlar. Bu geceki konuğumuz Laflaycaz programında sevgili Emre Mermer. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Ee, çok hep on parmağında, o marifet olan dostlarımızı buraya programa çağırıyoruz, davet ediyoruz. Öyle değil mi Atilla? Aynen öyle. Bu akşam da heyecanlı bir program olacak. Birçok konudan sohbet edeceğiz. Emre ilk önce kendisini bize bir kısa tanıtımını yapacak. Eğitim hayatı olsun, meslek hayatı olsun. Sevgili dinleyiciler biliyor bizim daha çok konsantre olduğumuz meslekten ve eğitimden sonraki yapılan... Şeyler, aktiviteler. E, aktiviteler, e, hobiler. E, sevgili Ahmet'in söylediği gibi işte on parmakta on marifet. E, o marifetleri dinlemek esas amacımız. Ama bu akşamki konular çok önemli. Daha çok yeme içme üzerine gideceğiz. Herkesin ağzını sular akacak. Biz önden bir, bir siftah yaptık sevgili e, Emre'nin getirdiği güzel malzemelerle de. E, Devam değil diyoruz şarap eşliğinde. Ee, nasıl yapalım Ahmet? sen em bir Emre evet. kendini, Emre'nin Emre sesini bir duyalım. Emre Otlu işletme ile başlayıp sonra bir denetim şirketi arkasından da Le Société Générale Banka. <gülüyor> Benim Fransızcımı yedim gene buralarda. Ee, bu önceki mesleklerden geldi nereye gitti? Bunun hikayesini dinleyelim senden. Tabii şimdi öncelik ben babamla beraber Ankara'da çiftlikte çalışarak harçlığımı kazanmaya başladım. Böyle 13-14 yaşındayken e, ayağım gaz pedalına dokunduğu zaman babam dedi ki tamam arabayı kullanabilirsin artık. Araba kullanmayı öğrenince çiftliğin işlerini ben yapar oldum 13-14 yaşında. Ondan sonra... Ee, babam kendisi okumadığı için biz Ankara'nın Bağlıca köyünde o bizim okumamızı çok istemişti. Üç kardeşiz biz. Üçümüz de Ottu'yu kazandık işte ben Ottu işletmeyi, diğer kardeşim Ottu mimarlık. Baba da okusa başbakan olur. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> bir ara onu destekledik dedik ki baba dedik sen biraz politikaya gir dedik. Ondan sonra böyle bir yıl kadar falan. E, politikayla ilgilendi sonra yalvardık baba bırak sen bu işi yani bütün her karakteri değişti çünkü her gün 10 kişiyle yemek yiyordu falan. Ondan sonra politikadan uzaklaştık biz. E, i̇şte ben çiftlikteki hayatla beraber gerçekten hafta sonları gezebilmek için çiftlikte para kazanıyordum. Ondan sonra o harçlığımı şey yapıyordum yiyordum. E, Otlu'yu çok seviyordu çok istiyordum ondan sonra işletme okudum işletme harika çünkü çok e, hafif bir okul öyle mühendislik gibi falan değil karşı bölümde mimarlar biz işletmeciler falan zaten 120 tane öğrenci var e, 30 tane erkek toplasan o kadar var keyifli, keyifli e, bir keyifli öğrenci yani. o zamanlarda yani. popülerdi yani ben de işletme <gülüyor> okuduğum için biliyorum yani biz aynı dönemlerin <gülüyor> öğrencileri olarak e, ondan sonra e, işte ben babamı de dedim ki baba ben dedim İstanbul'a gideceğim İlk önce masanın diğer tarafında profesyonel çalışacağım ama her zaman kendi işimi yapmak istiyorum. Ee, İstanbul'a geldim, ee, Kubürs Leibrand diye o zamanlar bir denetim firması vardı, orada çalıştım 2 sene kadar. Ee, sonra bankacılık, hani çok sevilmeyen bir şeydi ama hani acayip bir paraya geçmiştim. Ee, denetim firmasında o zaman işte bugünkü parayla 6-7 bin lira para kazanıyordum. Ee, Societe Generale'in genel müdürü ne kadar istiyorsun dedi, 25 bin istiyorum dedim niye falan vallahi çalış görürsün dedim. yani ben de çalışırsan anlarsın dedim okey dedi yani 3 daha aday vardı beni kabul etti öyle bankacı oldum ama tabii yani sevemedim birkaç de bankacı olarak çalıştım evet. bu kadar böyle hareketli bir yaşam için banka arkasından zor bir iş Vallahi zor iş yani. yani gerçek... Santalyede oturma işi zor adamı toprağa ayağa basarak büyümüş. Şimdi tabii farklı karakterlerde hani ben uzun yıllar bankacılık yaptım. Hani çok severek de yaptım ama sevgili Emre'nin geçmişinde bir hani aile işinde bir çiftlik bir besicilik olduğu için ki o konulara ayrıca geleceğiz. Bir yerde oturuyor olması zor tabii ama bir, yani biz programdan önce söyleşirken de şöyle bir e, laf söyledi Emre. Hani ben bu işleri işte denetim işlerini, bankacılık işlerini belli bir süre için... Yaptım yani sanki, sanki hep başından beri bir ayrılıp başka bir şeyler yapma sevdam varmış diye Tabii, anlıyorum. Yok yok yani mümkün değildi benim zaten bankada oturup veyahut da herhangi bir masada oturup iş yapmam ee, devam etmem. Kurgu daha evvel evet, evet, Ben sadece biraz görmek istedim. O kadar. Ondan sonra kesin kendi işimi yapacaktım. O zaman işe başlamadan bir dizi glaspiden. Gelsin. Evet, gelsin ne geliyor In the Land of the Living Dead gelsin Şunu belirtmek istiyorum Bu akşamın parçalarını Emre ile ortak seçtik Bu da onun seçtiği parçalardan bir tanesi Hep birlikte dinliyoruz Let's <laughs> go. Evet sevgili laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki konuğumuz sevgili Emre Mermer. Eğitim hayatını kısa süren bankacılık ve denetim kariyerini geride bıraktık. Daha heyecanlı yerlere gelmek istiyoruz. Şimdi nihayetinde varacağımız yer tabii ki Türkiye'nin belki de ilk steakhouse'u diyebileceğim. Yani steakhouse anlamında ilk açılan yerlerinden bir tanesi olma özelliği olan dükkan fakat ona gelmeden şundan birazcık bahsetmek istiyoruz yani bu yolu açan ne oldu hani demin bir çiftlik lafı duyduk yani onda bir bağlantısı var mı istersen birazcık onları dinleyelim senden İstanbul'a geldiğim zaman yani işte denetim ve bankacılıktan sonra esas yapmak istediğim şey ve de bildiğim şey esasında hayvancılıktı ondan sonra işte babamın çiftliğinde hayvancılığı öğrenmiştim. İlk ee, ilk başta ona başladım. Yani gittim İzmit'te bir e, çiftlik aradım. Bir çiftlik kiraladım. Emre bu hayvancılık dediğimiz büyükbaş hayvan, büyükbaş hayvan büyük, büyük baş hayvan. Neredeydi evet. ailenin çiftliği? Ankara. O, babamın ha. çiftliği Ankara'da. Ankara'da Tabii. Yani. Ben ondan tamamen ayrı bir şekilde işte babama gittim. Hı. Baba dedim ben dedim hayvancılık yapacağım bana biraz sermaye verir misin? Yok dedi oğlum yani sermaye falan veremem. Senin iki kardeşin daha var. Ondan sonra Tamam dedim. O zaman kefil olur musun bana? Ondan sonra yok dedi ona da kefil olamam dedi. Ee, ama tabii şöyle iyi, iyi bir adam. Hakikaten beni bugüne getiren en önemli adamlardan birisi olduğu için iyi de tanınıyordu. Ben Erzurum'a gittim. Ondan sonra Erzurum'da dedim ki böyle böyle ben Necati Mermen'in oğluyum. Ve vadeli hayvan aldım. Ondan sonra o aldığım hayvanları kiraladığım çiftliğe koydum. Ama bu tamamıyla işte. Hep biz programda söylüyoruz ya hayallerinin peşinde koşsun insanlar ve sevdiği işi yapsınlar diye. Aynen. Bu tamamıyla aşkla yapılan bir iş. Ve sevdiğin işin peşinde ha. olduğun için bu cesaret var yani. Evet baya cesaret varmış. Yani hala da var galiba. <gülüyor> Ondan sonra işte bir çiftlik kiraladım. Çiftliğe gittim vadeli hayvan aldım. Sonra bankadan o hayvanları benimmiş gibi şey yapıp e, kredi aldım. Hayvanların yemlerini aldım. Ondan sonra e, Kur'an kurslarına gittim. Kur'an kurslarına gidince o hayvanları kurban bayramında iyi bir şekilde sattım. iyi para kazandım yani. Sonra kazandığım parayla üstteki çiftliği satın aldım. Ondan sonra... Emre buradan şunu söyleyebilir miyiz? Çok güzel bak bu hikaye. Tam böyle sevdiğimiz hikayeler. Evet, en sevdiğimiz sularda yüzüyoruz şu anda. Şimdi adamlar okulu bitiriyorlar gençler. Çıkıyor diyor ki her köşe tutulmuş. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Cebimizde paramız yok. Biz ne yapabiliriz? Ya Şu anlattığın hikaye Hayatta herkesin ne yapabileceğini gösterebilecek bir hikaye. Bunu biraz daha detaylandır. Yani şey, bana anlatma. Gençlere anlatma. Peki okey anlatayım. Anlat ya, abi bana çok Bana da abi, senin tam söylediğini tam tersi gibi geliyor. Sanki bu memlekette ne yapsak o alan boş gibi geliyor. Ben yüzde yüz öyle yani, düşünüyorum. Öyle düşünüyorsun. Ama ben gençler de öyle düşünmüyor. Evet. Yani evet gençler şey zannediyor. Ya, ya her taraf bitmiş falan tam tersine. Bu memlekette böyle... E, çok güzel yapılacak şeyler var. Yeter ki böyle çok tutkuyu da bir yapsalar evet. yani hangi konuya el atsalar esasında bomboş. Yani. Bir şey söyleyeyim mi? Dünyada yani. belki Türkiye'ye kadar bu kadar herkesin başarılı olabileceği, boş alanın olduğu başka bir ülke yok. Yoktur. Yok tabii. Her yer kapılmış durumda. yani. yani Türkiye'deki Aynen. potansiyel çok yüksek. Evet. Yani halen daha mesela bugün gelsinler işte diyelim hayvancılık yapacaklar diyelim işte yani boş ver Stekhals zaten bütün mahalleler Stekhals'da oldu da. <gülüyor> Ona yani, geleceğiz ayrıca. Yani mesela bugün üretimle ilgili ülkemizde böyle katma değeri şey yapacak güzel üretim o kadar çok üretilecek şey var ki <gülüyor> dolayısıyla. Yani neyse ben işte e, hayvancılık yaptım o zaman dedim ya bu ülkede ne yok dedim bir sürü şey yoktu süt dana yoktu. Ondan sonra e, latladım gittim Hollanda'ya. Ee, Hollanda'da işte Elizabeth diye birini buldum Orada e, Süt dana e, besiciliğini öğrendim e, Bunu da şöyle öğrendim bir, bir çiftliğe gittim o çiftlikte bir 10-15 gün çalıştım Sonra İngiltere'ye gittim İngiltere'de çiftliklerde biraz daha çalıştım Bir 10-15 günde orada çalıştım Ondan sonra da döndüm ben Süt dana besiciliğine başladım Çok ee, güzel yani, yani o zaman süt dana şu anda da yok hala süt dana süt Mesela tana. birileri süt dana beslese Süt dana yok yani Sütten kesilmiş ana çok ama ortalıkta. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi bu etişine bir ayrıca geleceğiz. Benim merak ettiğim çok fazla şey var o et konusunda. Hani bu kadar... Et seven bir millet olarak hani bu kadar etten anlamayan ve hani kötü et yemeye alışmış bir bir Atilla. yürü bulmak da kolay değil aslında. Yani. Çok enteresan. O sorulara geleceğiz. geleceğiz Niye evet. et yok bu memlekette? Niye hala dışarıdan et getiriyoruz falan filan? Ola geleceğiz. geleceğiz evet. Evet. Ne yapalım? O zaman hemen bir müzik arası verelim. Ee, yine sevgili Emre'nin seçkisinden bir parça, Bie ve e, Jeremy Shatkin'tan. Loverman. Hep birlikte dinliyoruz. Harika. Gelsin. Sevgili Joe Jazz dinleyicileri, Jazz programının bu akşamki konuğu Emre Mermer. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kafamda bir sürü sorular var. Bu ülke acayip hayvancılık yapan bir ülkeydi eskiden. Ve biz etimizi, kendi etimizi kendimiz tedarik ediyorduk ve güzel etler yiyorduk. Ben çocukluğumda öyle hatırlıyorum. Belki de o etler güzel değildi, bana öyle geliyordu. Şimdi bu besicilik falan filan bütün bu işlerin içine çok daha fazla girmiş vaziyettez. Biz niye güzel et yemiyoruz? Şimdi senin çocukluğunda yediğin, benim çocukluğumda yediğim gerçekten güzel etlerdi. İş çünkü gittikçe endüstriyel e, üretime geçiyor. İşte ben bundan e, seneler önce dedim Türkiye'nin en büyük çiftliği neresi? Mesela Koçata. Ondan sonra Urfa'ya atladım gittim. Orada mı en büyük çiftlik? En büyük çiftlik oradaydı. Oradaydı. Yani o tarihte oradaydı. Bundan 7-8 sene önce. Urfa'ya gittim Urfa'da e, işte şey e, çiftliği gezdim falan baktım böyle inanılmaz bir yatırım var ama az da üretim var yani hani o zaman böyle 30 milyon dolar gibi bir para harcamışlar 10 bin tane hayvan var sonra dünyada ne nasıl oluyor bu yani işte Arjantin'de Brezilya'da bütün dünyanın etini sağlayan yerlerde Arjantin'e atladım gittim Arjantin'de gittim baktım bir tane böyle bir çiftlik var bir kahya var başında Yaşlıca bir adam Yanında 10 tane çalışanı var Ondan sonra uzunca böyle bir yol İki tarafında da böyle şeyler var Padoklar var ve 300 bin tane hayvan var Yatırım o kadar az ki e, Dolayısıyla onların maliyetleri çok düşük Güzel hayvan yetiştiriyorlar Irkları iyi Ondan sonra bütün dünyaya da satıyorlar. Şimdi biz de bir taraftan hem endüstriyelleşiyoruz hem büyük firmalar yapıyor gibi görünüyor ama esasında üretim yok gibi. Çünkü para olduğunu olmadığını görüyorlar ya da para yok diye üretimden kaçıyorlar. Ondan sonra diğer taraftan da köylü de artık hiç para kazanamıyor. Sizin, senin benim çocukken yediğimiz etler köylünün yetiştirdiği küçük küçük üretimlerdi. Bir de, bir de çeşitlilik evet. vardı o bir, zaman yeğen de. değil de mesela şeyden aklıma geliyor. Atilla sen de şimdi bunu hatırlayacaksın herhalde. Evde bir tane tavuk pişerdi ya bir tencerede. Üzerinde iki parmak yağ olur. O tavuk yenir önce. Arkasından o tavuklu pilav yapılır. Arkasından çorba yapılır falan. Şimdi geliyor bir tavuk. Tavuk değil plastik. Saatler sürerdi o tavukların pişmesi. Evet. Şimdi iki dakikada tavuk pişiyor. Evet. Tavuk mu değil ee, mi bilemiyoruz açıkçası. E eğer, eğer ararsanız, yani Hı -hı. ben ben bugün mesela iki haftadır şey yapıyorum, horoz yapıyorum. Bugün bir horoz buldum mesela ben, içerisinden en az böyle 250-300 gram yağ çıktı. Wow. Ve e, ben geçen hafta da horoz yapmıştım. O da böyle bir 3,5 saat falan pişirdim. Normal o. Heh, e horozda daha e e yani da fazla süre. Halen daha bence... Ben şey de işte Avrupa'da, Amerika'da nereye giderseniz gidin tatlar birbirine benziyor. Türkiye'de eğer herhangi değişik yerlere giderseniz çok güzel şeyler bulabiliyorsunuz yeter ki ama çok az çok az bunlar. Öyle ya yani... peki bizimkiler niye mesela kalkıp da gidip Arjantin'e bakıp da bunlar nasıl yetiştiriyorlar bu hayvanları deyip burada böyle bir şeyler yapmıyorlar ya yani bu çok zaten yapılmış bir şey yani. Çok mu zor bunu keşfetmek? Çok mu zor yapmak? Yani değil ama para orada değil. Niye öyle bir şey? Para e, yok yani hayvancılık, tarım ya, hayvancılık yani. Türkiye'de önemli sektörlerden bir tanesiydi. Son yıllara baktığınız zaman herhalde şu anda tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan köylü kalmadı. Herkes, herkes İstanbul'da e, ekmek peşinde. Yani büyük bir iş adamı olsan sen mesela iyi bizinse mi para yatırırsın? Hayvancılığa mı yatırırsın? Tarıma mı yatırırsın? Dolayısıyla hani onlar gelişmiyor. Ama bu bana yani çok böyle kısa vadeli bakış açısı gibi geliyor. Yani yurt dışında da mutlaka atıyorum hayvan yetiştirmekten daha karlı işler vardır ama kimse o işini... Bırakıp da hani büyük şehre göçeyim işte Paris'in köylerinden şey işte Fransa'nın köylerinden Paris'e gideyim de orada bir iş tutturayım diye çok fazla bir zihniyet yok. Tabii ki Türkiye'nin gerçekleri farklı yani hani şimdi İstanbul'dan Anadolu kıyaslanamaz belki imkan açısından ama hayvancılık ve tarım çok önemli işler. Hani Biraz bunu belki... devlet mi desteklemeli bilmiyorum yok, açıkçası ben, ama. Ben de tam onu diyecektim hani böyle devletten bence beklemeyelim de biraz kendimize yani tüketici olarak talep edelim diyelim ki biz böyle bir et istiyoruz, böyle bir tavuk istiyoruz, böyle bir horoz istiyoruz. Bunun için de ekstra vermeye razıyız ve bunu desteklemeye razıyız diye kendimize de biraz şey çıkarmamız lazım. Şu anda mesela evet. şeyleri görüyorum bugün senin getirdiğinde mesela inanılmaz güzel bir ekmek getirdi bize ee, Emre bu akşam, ee, ya yani ekmek yediğinde Bugüne kadar yediğin ekmeklerden daha farklı bir lezzet böyle hafızanda çocukluğumuz dediğimiz ekmekleri tatları kalıyor mesela sanki demek ki bunları yapanlar var hala ama insanların bunların peşinde koşması lazım e var tabii ki, ki idealist insanlar her zaman evet, evet. var ama artık bu birçok hani Minör hale gelmiş durumda maalesef bu işler eskiden herhangi bir marketten veya bakkaldan aldığımız ekmekler lezzetliyken şu anda bakkaldan aldığınız ekmeğin kimse yüzüne bakmak mümkün değil yani. Peki Emre bu besicilik işi nereye geldi sonunda? Sana dönelim S tekrar. Şöyle e, besicilikten tabii işte üretimden e, para kazanamadığım için sonra ilk önce dedim ki ya ben bunu hani böyle et balık kurumuna satarak para kazanamayacağım. Otel restoranlara vereyim dedim. Ondan sonra hiç unutmuyorum ilk e, süt tanasını yetiştirdiğim zaman Swiss Otel'e gittim. Ee, Rudolf Van Lunen diye bir e, aşçısı Kesinlikle. vardı. Şef vardı. Şef bana e, e, dedim ki böyle böyle ben süt dana yetiştireceğim alır mısınız? Biz dedi Swiss Hotel'iz. 7 tane restoranımız var. Ayda 50 tane tüketiriz dedi. Dedim, e, harika. 50 süt dana tüketiriz. 50 evet. Ben dedim ki ayda 10 tane üretebiliyorum. Harika dedim yani ondan sonra. 6 ay sonra süt danaları hazır olunca ben Swiss Hotel'e gittim. Rudolf gitmiş. Ondan sonra yerine Wolfgang diye bir yeni şef gelmişti dedim Wolfgang sizin için ben 10 tane süt tana yetiştirdim ondan sonra dedi ya neden bahsediyorsun ben anlamadım dedi yani bir but getir dedi bir bakalım dedi ondan sonra böylece ben süt tana, otel ve restoranlara et e, satmaya başladım diğer bütün otellere giderekten de. E, Yaklaşık böyle bir, bir 7-8 sene kadar bütün otel ve restoranların mutfaklarında işte nasıl et pişiriyorlar, ne yapıyorlar Onları öğrendim, onlarla beraber yaşamaya başladım ee, Ve şunu anladım, bu, bu arada sürekli yurt dışına et yemeye gidiyordum Dedim ki ya süt boş ver Türkiye'de steak yok dedim yani Steak nasıl oluyor dedim Ve yöneldim. döneldim Oralara geleceğiz tamam. e, Güzel yerlere gidiyoruz Boğazım e, kurudu e, Evet aynen e, hemen bir müzik arası verelim e, Steaklere girmeden önce e, e, Böyle bir Richard Galliano Ron Carter e, Aria, gelsin. Aria Libertango Böyle yavaş yavaş Arjantin'e doğru Yolculuğumuz başlasın Sevgili dinleyiciler, laflayacağız dinleyicileri. Bu akşam Emre Mermerle laflamaya devam ediyoruz. Besicilik kısmından girdik, steakhouse doğru yol alıyoruz. Ama şunu soracağım, yani besicilik yaparken bir steakhouse açarım ileride diye bir fikrim var mıydı? Çünkü hani bu ticari anlamda çok farklı şeyler ikisi olsa gerek diye düşünüyorum. Hani otellere veya da işte zincirlere restoranlara et vermekle de kalsın açmak başka bir şey. Ne diyorsun bu konuda? Valla ben e, bir hafta sonrayı bile planlayamıyorum. E, o yüzden hani öyle bir fikrim hiçbir zaman olmadı. Steak, hatta şöyleydi ben her restorandan çıktığım zaman Allah'ım ne güzel yani bak işte ben şimdi yemeğimi yedim dönüyorum onlar çalışmaya devam ediyorlar. Yarında çalışacaklar. Öbürü ki iyi ki restoranım yok diyordum. Ben e, çiftlikte ürettiğim hayvanları otel restoranlara satmak için işte Arbutlu'daki bir depo tuttum. Orası kasap dükkanına dönüştü. Bu hayvanlar e, sana beddua etti hı, galiba. Aynen. <gülüyor> e, Hasan abi diye Hasan Güleşçi diye çok sevdiğim bir abi vardı. Benden et alıyordu. Ondan sonra e, dedi ki Emre dedi ben dedi bu yağlı etleri eve götüremem. Ben de hep yağlı et atıyorum. Yağlı etleri eve götüremem dedim. Sen de dedi bana burada dedi pişir dedi yağsızları eve götüreyim dedim. Tamam abi dedim. Ben gittim küçük mangalla ona orada bir şey pişirdim et pişirdim. Ondan sonra biz dedi yarın dedi 8 kişi geliyoruz buraya dedi. Daha Sen de daha büyük mangal aynen, var mı diye sor. Aynen aynen. Sen dedi git ne yapıyorsan yap dedi. Gittim böyle ayaklı uzun bir tane masa aldım Tabırı aldım. O mangalda tekrardan pişirdim. Ertesi gün Hasan abi 8 kişi geldiler ama e, yani yaşları 70 üzeriydi hepsinin. E, kendi şaraplarını da getirmişlerdi. Ondan sonra e, onlar e, 5-6 saat e, dükkanda et yediler, şarap içtiler, şiir okudular. Ondan sonra ertesi gün dediler ki bizim çocuklar gelecekler dediler ve ben steak oldum. <gülüyor> Bu hep aklıma bir fıkra gelir biliyor musun? <gülüyor> Kadının bir tanesi boğazda düşmüş boğuluyormuş. Biri de paltosuyla atlamış onu kurtarmış. Sonra kurtaran adama demişler ki sen hayatın tehlikeye attın nasıl şey ettin? Ee, atladın kadını kurtardın falan filan. Röportaj yapıyorlar adamda. Adam da diyor ki bir şey nokta nokta nokta Kim itti beni arkadan diye onu öğrenmek istiyorum. <gülüyor> bu evet çok evet benzer bir hikaye ama yani ben o ilk günleri hatırlıyorum gerçekten. Hani yani o ilk kasabın açılışını, ondan sonra o kapının solunda küçük mangalı ve yani senin büyüme hikayeni. Şimdi oraya gelmeden şunu sormak istiyorum. Yani bu şimdi besiciliğin arkası yani dükkanı açtıktan sonra besicilik bir şekilde devam etti. Tabii, yani çünkü mi? sonuçta sen hiç dışarıdan et almadın Aynen, o zamanlar. Devam Aynen devam ettim. Kendi Aynen, etini tabii. kendin ürettin. Ee, ve hani bu dükkan işte küçük bir mangalla başladı. Ondan sonra yan tarafa geçti. İstersen o büyümeden de biraz bahset. Tabii. E, Büyüme de şöyle oldu. İşte o e, kasabın içerisinde biz pişirmeye başlayınca zabıtalar geldiler. Dediler ki e, bir tane kapısı olan yerde iki tane işletme olamaz. Yani ya restoransın ya kasapsın dediler. Ben de yan tarafı tuttum. Hemen böyle bir e, 25-30 günde orayı bir... E, ben şimdi babamdan şey değildim, Restorancı falan değilim. E, restoran açtım. Restoran değil. Et pişirilen bir yer açtım. Zabıta itti. <gülüyor> Ona, aynen <gülüyor> evet, öyle. Aynen öyle. Ondan sonra e, bi, bi, bi, yaklaşık 30 gün sonra ben de hatta şeyde değildim. Yani İstanbul'da değildim. E, biz steakhouse'ı açmış olduk. Hatta o gün havalandırma falan da çalışmayıp yazın ortasında 35-40 derecede duman içerisinde insanlar. Emre bu ilk ilk dükkan, senin ilk dükkan o zamana kadar İstanbul'da var mıydı böyle bir şey? Yok başka bir steakhouse yoktu. Stakeout. Ben şöyle ya bu steakhouse açılsa diye o zamanın işte iyi bir kasabına gitmiştim. Dedim ki abi benim bir fikrim var sana 5000 dolara satayım mı fikrimi dedim. E, Emre dedi ya fikir parayla satılır mı dedi arkadaş arasında. Ben de dedim ki abi dedi bence fikir her şeyden daha değerlidir dedim. O fikir ilk steakhouse açmakta. Evet yani düşün kaç senesiydi bu tam olarak yaklaşık yaklaşık. 2006. Dönemde. 2006 İstanbul'una geliyorsun ve İstanbul'un düşünüş koşulunu düşün kaç bin insan yaşıyor milyonlarca insan ve bir tane steakhouse yok. Herkes de Avrupa'ya gidiyor geliyor Amerika'ya gidip geliyor bu arada. Şimdi yani biraz sonra bir parça arası vereceğiz ama ondan sonra ben şunda şu soruları sormak istiyorum Emre'ye. Şimdi Türkiye'de et dediğiniz zaman yani ben böyle bir birazcık duraksamak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü hani bu hayvanların kalitesinden mi, işte kesim şekillerinden mi? Yani hiçbir zaman yurt dışında en azından dükkan açılana kadar, senin ilk isteğe kaosun açılana kadar... ...insanlar böyle bir... ...yani şöyle bir garip bir durum var... Yani ...steak'in Türkçesi yok... Yani ...steak'in Türkçesi var ama... ...steakhouse hani Türkçe'ye nasıl çevirirsin... ...yok Yok yani böyle bir şey yok... ...ya bu da bir enteresan bir şey... ...yani biz et seven bir, bir milletiz... ...hani iyi kötü hepimiz... etten aramız iyi... Abicim, ...şey öyle, yapıyoruz... Ben, öyle, Atilla, ...ben şöyle düşünüyorum hep... ...Türk'ün etle ilişkisi... ...ateşin önüne et tutmayla alakalı... ...sadece... Ya şimdi nereye o zaman tutarsan, açabilir. şimdi nereye tut. Şimdi ona da ayrıca ayrıca geleceğiz. Herkes de bir steakhouse su açtı yani. hani bu bu arada hani bir bizim mahallede yok galiba bir steakhouse. her mahallede bir steakhouse var. Ben onu tahmin etmiştim yani o zamanlarda dedim ki bence her mahallede bir steakhouse olmalı demiştim. Şu anda benim sokakta iki tane var. İki tane var. Çok iyi. Evet. E, Ahmet ne yapalım bir bir parça arası verelim istersen. Verelim. Arjantinli bir müzisyenden, saksofoncudan gelsin, Gato, Gato Barbieri'den, e, Tierra del Fuego. Hep birlikte dinliyoruz. La tierra del fuego nunca será maltratada. Yatlayacağız programı bu akşamki konu sevgili Emre Mermer. Şu en an de fotoğraflarımızı çekiyor. Evet. En sevdiğimiz <gülüyor> konulara girdik. Yeme içme. Şimdi e, hep kafamıza takılıyor. İşte et diyorduk bugüne kadar. Bundan bu e, yeni jenerasyon diyelim. Yeni yapılan bu steakhouse'lar. Bu yeni şeylerle birlikte. Eğilimlerle birlikte. Biz biraz daha farklı etler yemeye başladık. Ve Etin lezzetinin farkına varmaya başladık. Tabii yani etin yetiştirilme tarzı falan filan bütün bunlar kadar da önemli. Nasıl yapıldığı, nasıl sunulduğu. Bizim Türk, Türkler olarak et yeme kültürümüz bir etçi milletiz biz aslında da. Hani balık mı et mi desin herkes etler. Ama Biz kebapçı, kebapçı milletiz herhalde. Kebapçı biraz. milletiz. Bu etler nasıl, efendim, nasıl? Şu anda daha iyi etliyoruz da. Sizi ters köşe yatırayım mı? Yatır. Biz et hazırım. Heh, hazır mısın? <gülüyor> Şimdi hani şey diyeceğim ya biz et yemeyi bilmiyoruz falan biliyoruz. Şöyle e, Dükkanı ilk açtığımız zamanlar e, slow food'un e, şeyi ilk e, kurucusu bir İtalyan adam geldi dükkana. <gülüyor> e, ondan sonra. E, işte ben de ilk steak havuzu olarak övünerekten ona işte steakler yapıyorum falan. Ondan sonra birazdan ismi gelir aklıma adamın. Dedi ki Emre dedi kuzu yapar mısın bana dedi. Tabi dedim kuzu pirzola yaptım. Dedi ki bak dedi bu sizin dedi kıvırcık kuzusu dedi. İşte Karadeniz'den gelen... Tuzlu e, rüzgarlarla çimleri yalar dedi, onları dedi oradaki kıvırcık kuzuları yer dedi. Bence dünyanın en güzel kuzusudur dedi. Biz esasında Türk milleti olarak kuzuyu seviyoruz. Yani dana çok yakın evet. bir zaman içerisinde biz yemeye Doğru. Dolayısıyla kuzu da, evet bir taraftan işte mangalımız var, hani kuzu pirzolamız falan var ama daha çok uzun süreli pişirilen e, fırında e, tandır falan gibi şeyler. Biz o konuda çok iyiydik. Benim böyle en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi bir kere Eskişehir açık e, öğretim üniversitesine davet ettiler yemekle ilgili konuşmaya. Oradaki hoca beni e, işte odun pazarında bir lokantaya götürdü. Lokantada şey yoktu. E, elektrik yoktu. İki tane e, kömürle çalışan ocak vardı birisi hızlı birisi yavaş pişen yemekler içinde hepsi tencere yemekleriydi hmm. Dolayısıyla yani bizde evet et kültürü batılı anlamda yani şunu bilmiyoruz biz az pişmiş et yemeği sevmiyor idik evet. bundan 10-15 sene öncesinde ki bu da çok gelişti yine çok sevdiğim bir abim Feridun abi dedi ki emre dedi, bir kere dedi bir yerde iyi bir şey yapıldığı zaman onu geri çeviremezsin dedi. Yani biz dükkanda az pişmiş steak'i vermeye başladıktan sonra o konu değişmeye başladı. Artık bundan sonra iyi pişmiş bir eti yediremezsiniz siz. Ee, kebapçılar tabii ki kebaba devam ediyor ama yani dediğim gibi kuzu da yavaş pişmişte harika yemekler yapıyoruz. Steak bizim için yeni bir şeydi. Bence az pişmiş kalın etler. Onda da artık geriye dönüşü olmayan bir şey oldu. Evet. Yani, ne, nedir buradaki az pişmiş az pişmiş dediğimiz biz diyorduk ki, ya biz kanlı et yemeyiz esasında etin içerisinde kan falan yok et suyu var zaten etin yüzde sekseni su eğer siz iyi pişirirseniz o su gidiyor posa kalıyor. Kösele po kalıyor. Aynen öyle. O posanın <gülüyor> herhangi bir esprisi yok. Sizin yok. bütün yani lezzeti, vitamini, her şeyi o e, az pişmiş e, eti yemekle Bu balık için de aynı şey geçerli yani. Suyunda balık diye yırtılırız yani. Aynen, aynen. Doğru. Doğru. Suyunda pis. E, peki ben şeyi sormak istiyorum. Yani Türkiye'deki sofralarımıza gelen hayvanların kalitesi yurt dışındaki hayvanların kalitesinden farklı mı sence? E, değil. Ee, onu da ben mesela seneler önce şöyle düşünüyordum. Ya yurt dışında steakler var. Yani bunlar uzaydan mı geliyor? Bunlar da aynı hayvanlar. Ondan sonra evet tabii ki ırkları değişik olabilir. Yedikleri değişik olabilir. Ee, ama e, hayır Türkiye'de de çok iyi olanları var. Ondan sonra bunlar eğer düzgün bir şekilde beslenirse ki eğer yine doğru düzgün mısırla, arpayla veya otlaklarda şey yaparsak ki Doğu Anadolu bunun için çok müsait o zaman yani bizim herhangi dünyanın herhangi bir yerinden bir farkımız yok hepsini üretebiliriz hepsi var şu anda da var sadece miktarlar az dolayısıyla benim mesela en büyük sıkıntım şu hani 100 hayvandan 3-5 tanesi çok güzel geri kalanı benim tüketebileceğim gibi değil ama sen tabii hani özel şekilde yetiştirilen hayvanlardan bahsediyorsun. Çünkü senin dükkanında veya hani kasap dükkanında sattığın hayvanlar da özelliği olan hayvanlar. Şimdi herhangi bir markete gidip aldığın et o kalitede olduğunu düşünmüyorum. Yani ben şeye birazcık inanıyorum açıkçası. Orada de belki biraz farklı görüşlerimiz olabilir ama averaj bir... İşte Carrefour Migros'a gittiğin zaman aldığın et yurt dışında gidip de bir Fransa'da veya bir işte Amerika'da herhangi bir marketten aldığın etten daha kötü gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani çok hani çok en atlısın. endüstriyel yetiştirmek tarzından mıdır hani bu ticari kaygılardan mıdır bilemiyorum ama. Yani fiyat olarak çok bir anormal bir fark yok. Yani Amerika'da aldığım bir herhangi bir marketten aldığım bir etlen Migros'tan aldığım bir et arasında ama tatlı olarak çok farklı bence. Yok bunda çok haklısın yani şöyle eğer ortalamaya bakarsan genele bakarsan e, yurt dışında e, etler bizimkinden daha iyi daha kaliteli daha daha düzgün. Ama benim demek istediğim şuydu eğer geneline bakarsan. Eğer şeye bakarsan, küçük küçük üreticilere bakarsan, o zaman yani ondakilerden daha iyi e, etlerde bizde az da olsa oluyor. oluyor. Onu demek istedim. Ya anladım, şimdi yurt dışı diince, yurt dışı falan diye deyince aklıma bir şey geldi. Ben sevgili <gülüyor> Emre Mermere onu soracağım. Dünyada hiçbir ırkta, hiçbir ülkede e, bir buçuk porsiyon yemek yok. Bir tek Türkiye'de var bir buçuk porsiyon yemek. Bu da bir porsiyonu bir insanı doyurmayacak hale gelince küçüle küçüle porsiyonlar, Türkler bir buçu icat etmişler. Ya Yurt dışına gidiyorsun şimdi et gramla satılıyor falan. Burada nasıldır bu şey? Hep Türkiye'de var bir buçuk porsiyon. Yani bu sadece yemek için değil bir buçuk porsiyon meselesi. Gidiyorsun bir, ben ee, bir sürü ürün üreticiyim ben. E, mimari'de bir sürü şey yaptırıyorum. Mermeri ürettiriyorsun önce bir buçuk santim. iki sene sonra gidiyorsun aynı mermeri bir santime kadar kalınlıkta üretmeye başlamış adam. Oradan da ufak ufak böyle çalmalar başlıyor. Bir buçuk porsiyon ihtiyacı doğuyor. Bana bir buçuk porsiyon mermer yap diyecekken geliyor neredeyse. Yani porsiyon işi tabii şey. Hani biz. E, Sende bir buçuk yok onu biliyoruz. Öyle bir şey. Yani. Öyle bir şey ben, Yani baştan beri zaten hani bizim bu hani kurbanlarda hayvan ayaktan satılıyormuş ya biz oradan alışmışız. Bakıyorsun hayvana işte bu kaç kilo gelir? 200 kilo gelir. 5.000 lira, 6 bin lira falan diye pazarlık ediyorsun ya. E, öyle öyleden başlamışız. Ben orada bir yanlışlık olmasın diye mesela dükkanda biz direkt e, eti tartıyorduk. Bu kadar e, gram geliyor. Ondan sonra bir de soruyorduk yani hani bu kadar yer misiniz, yemez misiniz diye. Biraz algı da önemli yani mesela şöyle bir şey var bizde e, yurt dışında et yiyenler hep böyle elle bana gösterirler bir gösterir böyle yani kocaman böyle hani o 40-50 santim bir şey gösterir bak biz bu kadar bir et yedik şu kadar santimdi falan e, kaç gramdır derim işte 500 gram vardı abi derim senin o gösterdiğin yani 30-40 santimi 3 santimse yaptı en az 3-4 kilo, kilo gelir o yani 3 kilo gelmesi lazım. <gülüyor> 500 gram e, değil yani. Ha, <gülüyor> Ee, ama yok yani şimdi e, o konuları galiba açtık geçtik yani bayağı güzel böyle bir kişi bir timon yiyor, bir kiloluk etler, iki kiloluk etler yiyenler var. Tek başına. Tek başına. Evet, bir biz Allah. doymuyoruz galiba. Doymuyoruz o, evet. Sen nasıl kebapçıda doymuyorsun sürekli bir şey geliyor. Evet. E doğru doğru evet. O vallahi Çok... bir, bir kiloluk eti yiyen o kuzuyu canlı yakalasa onu da yer. Onu da yiyebilir evet <gülüyor> doğru diyorsun. <gülüyor> bir müzik arası verelim. Verelim, evet. E, i̇lginç bir parça gelecek şimdi. Mostly Other People Do the Killing grubundan. Bu, bu grubun ismi değil mi? Bu, bu grubun ismi. Ama evet. parçanın ismi kısa. Evet. King of the Prussia. Hep birlikte dinleyelim. <gülüyor> Sevgili laflayacağız dinleyicileri, bu akşam e, Emre Mermer'le birlikteliğimiz devam ediyor. E, steakhouse'dan konuştuk, e, süt danadan konuştuk, güzel etlerden konuştuk ama e, konuşacak başka konular da var. E, müzik ve fotoğraf bunların e, başında geliyor açıkçası diğer konuların. E, şimdi ben şunu çok iyi biliyorum dükkana ne zaman gelsek arkada arka fonda güzel bir caz çalar. Programın başında da söylediğimiz gibi bu akşamın parçalarında sevgili Emri Emre'nin de çok büyük katkıları var. Güzel parçalar yolladı bize çalmamız için. Nereden geliyor bu merak? Ya yani şimdi bir sürü stey alsa gidiyoruz ama hiçbirinde caz Şöyle, dinlemiyoruz açıkçası. işte biz Ankara'nın Bağlıca köyünde babam hep ...caz ve klasik müzik dinlerdi... ...der <gülüyor> mi <gülüyor> <gülüyor> ...yok ya... E, ...ilk... E, ...şöyle... Işte, bizim, so köyde e, bizim köyde caz çalıyordu... ...bizim köyde caz çalıyordu... ...gümüş suyunda bir ev tutmuştum kendime... ...30 metrekare bir yer... Ondan sonra... Deniz manzarası var... ...deniz manzarası var... ...böyle bütün şeyi gidiyor... ...Kız Kulesi'nden Topkapı Sarayı'na kadar her yeri görüyor... E, daha Sosyete Genelde yeni çalış çalışmaya başladım ee, yani bir ay sonra paramı alacağım param yok ee, gittim Bu, Sosyete iyi para vermişsin iyi yani, para ha? verdi ama ne? daha parayı ne? almadım ben ama ama... biz de bankacılık yaptık ama... ama ama bir şey söyleyeyim ben ama ismi çok ağır ya Sosyete evet, şey, evet, tabii Sos... tabii ya, ondan kaynaklanıyor herhalde e, ben biz işte... iktisat bankasında çalıştık ya çocuk gibi maaş aldık Sen gariban bankası <gülüyor> Ben işte şey yaptım. İlk önce bir halı döşedim yere. ki Akustik iyi olsun diye. Önce duvarları boyadım. Altına bir halı döşedim. Doğu Bank'a gittim. Cebimde bir lira para yok. İçeri girdim. Dedim ki ben dedim sosyete generalde çalışıyorum. Bir dedim sistem alabilir miyim dedim. Ama dedim parayı ay başına vereceğim dedim. Tamam dedi adam. Bak Doğu Bank normalde nasıl satar? Peşin para. Tamam. Ondan sonra... Ama Doğu Bank orada sosyete lafını duydum. Tabii, bak, tabii. Ahmet Tiyoları alıyorsun değil mi? Almaz mıyım? Ben şimdi gider gitmez <gülüyor> sosyete olacağım bir anda. Ondan sonra şeyleri sistemi aldım eve gittim. Bir de şarap aldım. Oturdum güzel bir müzik dinledim. Ondan sonra böyle başladı. Yani şimdi e, yani daha hep eskiden beri bir şekilde bir müzik şeyim vardı ama e, e, içimden bir şey sürekli işte can dinle, klasik ama dinle diyor. Ankara'nın bağlarını koymadın o şeyde. Yok. Ara sıra dinleyip dans ediyoruz ona. Çocuklar bayılıyorlar bizimkiler. Ben de çok severim. <gülüyor> şimdi o, zaten onsuz düğün olmaz yani. bir kere. Hani parti olmaz, düğün olmaz. Dikkat çeken bir şey var senin dükkanda plak çalıyor. Güzel bir pikabım var. Michel Michel değil galiba ama Michel mi? Ee, bir Kaç, evet, birkaç evet var. Michel, bir hani tane Michel, Michel var. var. Ee, şu anda şöyle orada da yani işte ne kadar doğalına gidebilirim, ne kadar e, e, stüdyoda kaydına veya işte yani analog dedikleri ilk kayda gidebilirim diye bir şey oldu. Ondan sonra yavaş yavaş ilk önce ne dinliyordum? CD dinliyordum. Sonra plak döndüm. Sonra işte lambalı lamba anfiler falan filan. Ee, şu anda e, böyle bir ritüelim oldu. Sürekli plak peşindeyim. Pick up dinliyorum. Yani, ne kadar plak var? Kaç tane plak var? E, bine yaklaştı galiba. Bine yaklaştı, çok yani yaklaştı. her hafta ya her hafta olmasa bile İki haftada bir böyle bir işte ya Kadıköy'e ya Beyoğlu'na gidiyorum. Orada birkaç tane yerim var. Orada arkadaşlarım var. Ondan sonra orada birkaç saat müzik dinliyoruz. O plaklardan bir iki zaman, tane alıyorum. O zaman bir, bir gittiğinde beraber gidelim. Bende de biraz plak var. Sendekinden bir tık fazladır belki. Ha, olabilir, evet. Evet, böyle bir plak şey yapalım bakalım. Plak günleri yapalım. Bir, evet, kendimize. bir plak günleri yapalım. Ee, şimdi sevgili başka bir dostumuz da var, sevgili Reya Arcan. Ee, onu da burada hani anlalım ee, belki de ilerleyen günlerde programda konuk olursa seviniriz açıkçası. O zaman öyle. buradan bir selam gönderelim. Buradan bir selam gönderelim. Oradan da fotoğrafa istersen Ahmet geçelim çünkü Reya'nın hem müzik hem fotoğraf tarafında. Şimdi, Dehşet bilgileri var. Şöyle işte Ali abi diye Ali Devlet diye bir abim vardı. Da abi selam olsun, tanırım <gülüyor> kendini. Çok selamlar abi. Dedi. Ali abi dedim ben. De, yani artık öğrenmekten sıkıldım dedim ya. Her şeyin acemisiyim, her şeyi öğreniyorum. O da dedi ki, oğlum dedi öğrenmeyi bıraktığın gün dedi zaten dedi inişe geçersin, dedi. mutlaka sürekli öğreneceksin dedim. Bu arada senelerdir de içimde hep böyle şey, fotoğraf çekmek var ve etrafımda da fotoğraf çeken arkadaşlarım var ama onlarla müzikten dolayı beraberiz. Yani işte Reha Arcan, Ahmet Ağa oldu. Ondan sonra bir gün dedim ki ikisine ya dedim ben dedim hiç size bugüne kadar söylemedim bu kadar zamandır arkadaşız ama ben dedim fotoğraf öğrenmek istiyorum falan. E, Reha dedi ben sana öğretirim dedi çok kolay dedi her hafta dedi, otururuz dedi yeriz içeriz dedi ondan sonra yaklaşık böyle bir iki yıl kadar fotoğraf dersi aldım. Arada yolunu bulmuş yani. <gülüyor> arada yeme içme ne ince şimdi? Rahat sever tabi. <gülüyor> <gülüyor> Emre ben şey soracağım. Caz müziği tamam dinliyoruz çok güzel sen de seviyorsun nasıl bir şey uyandırıyor sende? Mesela ben de caz müziği inanılmaz böyle hayal dünyamı geliştirir falan. Şimdi ne yani tabi. E, İş dünyası çok zor bir dünya, stresli. Yani çok stresli bir dünya. Sabahtan akşama kadar bir sürü şeyle uğraşıyorsunuz. Ee, akşam veya sabah ya yani, yani herkesin bir kaçış veya bir kendini medit ettiği, kendini dinlendirdiği bir bir şeyi var. Ben de bir caz plak koyduğum zaman yani bütün o günün yorgunluğu gidiyor. İnanılmaz yani kendime vakit ayırıyormuş gibi hissediyorum kendimle baş başa kalıyorum yani anlatamıyorum nasıl nasıl mutlu oldum çok acayip mutlu oluyorum yani yeter ki onun karşısına geçeyim koltuğuma oturayım ve bir iki saat tamam e o zaman bugün yaşadım yani yoksa sadece çalıştım para kazandım onu yaptım bunu yaptım falan filan ha, şimdi artık bugün kendimle ilgili bir şey yapıyorum. Çok çok iyi anlıyorum çünkü mesela benim de arkadaşlarım bana soruyorlar ben de iyi bir Hiçbir enstrüman çalmıyorum ama iyi bir caz dinleyicisiyim. Ama fotoğraf konusunda çok iyi anlıyorum. Çünkü sabahleyin yani geceliğin yorgunluktan öldüğümüz günden olur. Ben sabahın beşinde altısında fotoğraf çekmeye çıkarım. O kaçış fotoğraf çeksen de çekmesen de fotoğrafın peşinde koşuyor olmak, o fikrin peşinde koşuyor olmak nasıl beyni boşaltır böyle. Muazzam bir duygu. Onun için çok iyi anlıyorum seni. Şimdi e, e, herhalde yaş ilerledikçe zaman daha mı hızlı geçiyor öyle geliyor ya da bilinçli bir şeyler yaptıkça e, çok keyif alıyorum yaptığım işlerden o zaman zaman daha da hızlı geçiyor. E, o konuda da pek şöyle, Ama orada şunu demek istiyorum. E, müzik de fotoğrafta bana zamansız geliyor. Zamansız. Caz evet. zamansız, klasik müzik zamansız, doğru, fotoğraf evet. zamansız. Onlarla uğraştığım zaman zamansız bir şey yapıyorum. Evet. Süper şimdi biz müzik ve fotoğraf konusunda söyleşeceğiz dedik ama müzik konu konuyu açtı fotoğrafa gelemedik bir türlü fotoğrafı bir sonraki soruda yapalım hemen bir müzik arası verelim o arada. O zaman Alien Alda sen gelsin. Gelsin Light My Fire. I just said that Da ağzımızda kaldı yemeklerin Sohbetin Bu sohbet daha uzun sürecek Bitirmeye niyetimiz yok Herkes birbirinin gözünün içine bakıyor <gülüyor> Aa, Bu fotoğraf Bir serüven Bir çıkışı var Kafayı boşaltıyor Nerelerden bir dersler aldın Bir şeyler aldın konuştuk arada Bir keyfini sohbetini dinleyelim mi Fotoğrafında senden ee, Şimdi Reha'ya tekrardan Bir selam gönderiyorum her hafta Reha ile beraber fotoğraf dersi işte fotoğrafı bana anlatıyor ve ödevler veriyor fakat bugün mesela sorsan bana makinenin herhangi bir teknik bir şeyini hala hiçbir şey bilmiyorum hiç teknikle ilgili çok az konuştuk ya da o bana söyledi ben benim en iyi özelliğim inanılmaz yavaş öğrenirim çok hızlı da unuturum ondan sonra o kadar enteresan dersler yapıyorduk ki yani bana ...ruh dünyanın fotoğrafını çekiyor mesela. Ama Ara Güler'in rafıdır. Ne der? Fotoğraf iyi makineyle çekilmez. Fotoğraf çekecek olan dikiş makinesiyle de çeker. <gülüyor> Eğer iyi fotoğraf iyi makineyle çekilseydi... ...en iyi daktilil en iyi roman yazılır evet, diye evet. bir lafı vardır. Aynen. Evet. Ee, hep böyle... ...kendimi sorgulattırdı bana fotoğraf çekerken inanılmaz zorlanıyordum. Gerçekten çok zorlanıyordum ve her seferinde kocaman bir dağa çıkmış gibi hissediyordum kendimi. E, fotoğraf aslında, aslında en doğru işi yapmış biliyor musun yani. Şimdi ben de fotoğrafın içindeyim. Ve insanlar geliyorlar fotoğraf öğrenmeye. Bir sürü teknik öğretiliyor. Ve orada boğuluyorlar. Ve bu sefer kendilerini ifade etme biçimleri fotoğrafı nasıl yansıtacaklar falan bu ruh yok olmaya başlıyor bunlar. Çünkü öğrendiği bir sürü teknik bütün bunların önüne geçmeye başlıyor. Nasıl daha güzel fotoğraf çekeceğiz derdinde olmaya başlıyorlar. Halbuki nasıl güzel fotoğraf çekeceğiz diye bir dert yoktur. Nasıl güzel ifade edeceğiz vardır hep. Onun için çok iyi yapmış. Yani son ben kendi birkaç seneme baktığımda en güzel hatırladığım şeylerden hani 3-4 taneden bir tanesi fotoğraf bir tanesi de müzikti. Yani onları hep düşündüğüm zaman iyi ki bunu yapmışım iyi ki buna zaman ayırmışım aksi takdirde herkesin günü dolu yani. Hiçbir şeye vakit yok. Esas önemli olan ise onlar belki de yani fotoğrafla müzik. İşte böyle bir hikaye dü işletmeden başla bankalar. Kasap kasaplık, etleri pişir lezzetlerin tadına var caz müziğinin tadına var ...atilla sonra fotoğrafın tadına var. Yani gerçekten... ...güzel bir serüven... ...her şey iç geçmiş durumda. Gençlere ne diyeceksin Atilla? Valla gençlere... ...hep aynı şeyi söylemeye çalışıyoruz. Eğer bir şey... ...hayal ediyorsanız bunun peşinden... ...koşmayı bırakmayın. Yani bu hakikaten... ...sizin hayatınıza... ...anlam katacak, lezzet katacak tat katacak şeylerden bir tanesi. Hobiler her zaman ön planda olsun. Emre'nin söylediği bir şey var. Beynimi uçurdu ya. Emre, sevgili Emre. Cebimde bir lira para yokken hayvanları gittim aldım. Cebimde bir lira para yokken. Çiftlik kiraladım ve bir hayalin peşinden koşmaya başladım. Yani... Şu anda bile gözlerin içi gülüyor bunu ben söylediğimde. Şimdi tabi cesaret çok başka bir şey. Herkes de olmuyor ama olan da, olan da kazanıyor diye düşünüyorum. Her şey bunun arkasından geliyor. Bu dünyada bu, bu hayatta cesaret veya cesur olmadan bir yerlere varmak çok mümkün değil. Bu hiçbir konuda böyle değil. Girişimcilik olsun herhangi bir hobi olsun. Gerçekten insanların Bir şeyin peşinde koşması Benim açımdan Çok kıymetli çok önemli Emre koştuklarının keyfinde herhalde Ne dersin Emre <gülüyor> ne söyleyeceksin yani buradan şimdi Çok güzel bir program yaptık bu akşam Gençlere mi? Gençler abi Kulaklarına kar suyunu kaçır lütfen Valla ben, ben Böyle hem Gençler hem işte ne bileyim ben Üç tane çocuğum var Onlara falan veya beraber çalıştığım insanlara genelde şöyle şunu öğrendim bir şey söylemek yerine ya şunu şöyle yapın böyle yapın falan demek yerine ben bir hayat yaşıyorum. Eğer onlar da ondan bir şeyler kapıyorlarsa ne, ne mutlu yani öyle öğrendiklerini düşünüyorum. Bugüne kadar hep kendime örnek insanlar aldım. Örnek işletmeler aldım. Harika. Yani bir şeylere iyi bir şeyler örnek aldığında... Mutlaka her konunun iyi bir örneği var, iyi bir yapanı var. Ondan sonra e, İstanbul'a ilk geldiğimde ilk yaptığım şey konusunda iyi olan insanların etrafında dolaşıp onlarla arkadaş olmaya çalıştım. Ondan sonra ve öğrenmeye çalıştım ve hep merak ettim nasıl acaba böyle yapabildiler diye aklıma gelen bu. Merak, sıkı çalışma, e, hayallerin peşinden koşma diye ben e, özetliyorum Ahmet. Evet. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Olmuyor evet. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu bu akşam ya. İyi ki teşekkür... geldin. Çok, çok teşekkür ediyoruz sen. Emre. Çok teşekkür ben de teşekkür ederim, ederim. ederim beni Sağ ol e, Ayağına sağlık. Son parçamız, sağlık. Son parçamız son parçamızın beni kabusa mı sokacaksın ya? <gülüyor> son parçamız e, yine bir e, Emre Mermer seçkisinden geliyor ama ben Emre bana parçaları yolladığında hemen bir gülümseme belirdi yüzümde çünkü Neil Sening Orsted Pedersen'i görünce direkt Ahmet aklıma geliyor. Neden olduğunu isterse kendisi anlatsın evet. kısaca. Neil Sening Orsted Pedersen'i ben iki kişi zannediyordum hep. Halbuki. <gülüyor> Halbuki tek kişi tek ama kişi. iki kişilik çalıyor. Evet. O, ben de hep de, aynı şey söylüyorum. Dilde de hep böyle zannediyor. iki kişilik çalıyor onun için. E, Sam Jones'da bu, yaptıkları bir parça evet, var e, Bu Double Bass Albümünden O Hakikaten o enteresan bir albüm e, Falling in Love with Love dinleyeceğiz Ama e, kapanış yapmadan önce Sevgili Emre'ye çok çok teşekkür ediyoruz e, Ağzına sağlık Ayağına sağlık e, Steak tartarına sağlık <gülüyor> olsun. E, Ben de Emre ile ilk defa Tanıştım bu akşam Çok keyif aldım Umarım uzun dostlukların vesilesi olur bu radyo programı çok İyi teşekkürler. teşekkürler. İyi geceler bir herkese. Bir geceler. Hoşçakalın. Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız.